670, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in vefatı esnasında Abdurrahman bin Avfa söyledikleri, evet, Abdurrahman bin Avef şöyle anlatıyor, Ebu Bekir, vefat edeceği esnada bana, ben hiçbir şey için esef ve üzüntü duymam, ancak üç şeyi yaptığım için, üç şeyi yapmadığım için ve üç şeyi de Hz. Peygamber'e sormadığım için üzülüyorum, birincisi, Ben-i Said, Sakife'sinde bu işi, Ömer veya Ebu Ubeyde'den birinin üstüne neden atmadım, diye üzülüyorum, onlardan biri ben de vezir olurdum. İkincisi Halit bin Velidi Şam tarafına gönderirken Ömer'i de neden Irak tarafına göndermedim diye üzülüyorum. Çünkü böyle yapmış olsaydım Allah yolunda bir elimi sağ tarafa bir elimi de sol tarafa uzatmış olurdum. Hazreti Peygamber'e sormadığım için üzüldüğüm üç şeyden birisi hilafet meselesidir. Hazreti Peygamber'e senden sonra senin yerine kim geçmelidir? Bu işte Ensar'ın hakkı var mıdır? diye sormalıydım. Bunu Hazreti Peygamber söylemiş olsaydı, başa geçen kimseye hiç kimse itiraz etmezdi. dedi.